Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepinize iyi Akşamlar Diliyorum Hazreti Resulün Örnekliği Çerçevesinde Medine'de 11 yıl Sunumlarımızın 39. sunu Bugün yapacağız inşallah Alt başlığımız Medine-Mekke ilişkileri 18. bölüm Bugünkü alt başlığımız ise Hendek Savaşı oluşumu Arkasındaki Gerçekler 6. bölüm Hendek Savaşı ile ilgili Yapmış olduğumuz çalışmalarda bugün Asap Suresinin kalan ayetlerini inceleyerek Hendek Savaşı bölümünü inşallah bitirmiş olacağız. Bundan sonraki bölümlerde Peygamberimizin Hendek Savaşı'ndan sonraki savaşlarını ele alacağız. Geçen hafta Asrap Suresinin 28. ayetine kadar incelemiştik. Bugün de Asrap Suresinin Hendek Savaşı ile ilgili bölümlerini incelemeye devam ederken diğer ayetleri inceleyeceğiz. Çünkü Asrap Suresi Hendek Savaşı ile ilgili oluşan hadiseleri irdeleyen, Müslümanlara yön veren, onları eğiten ayetlerdi. Hendek Savaşı'nın ardından ayetler önemli bir konuyu el almıştı. El aldığı konu toplumun lideri, bugünkü inceleyeceğimiz ayetlerde el aldığı konu toplumun lideri, liderin aile yapısında olması gereken özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Hendek Savaşı'nda Medine kuşatılmış, Kuşatma sırasında Beni Kureyza Yahudi kabilesi Müslümanların Müslümanların kadınlarının yaşlarının çocuklarının kendilerini korumak için sığındıkları kalelere saldırmışlardı. Böyle bir durum elbette oralara sığınan insanları etkileyecektir. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar etkilenerek aralarında konuşacaklardı. Onlar müminler, onlar Müslümanlar diye herkesin aynı bilinçle, aynı inançla konuşması mümkün değildi. Yani oraya sığınan insanlar, mümin, Müslüman, bu şekilde nitelememiz herkesin o saldırılar sırasında aynı şekilde hareket etmesi, aynı şekilde bilinçli hareket etmesi, aynı şekilde de konuşmalar yapması mümkün değildi. Çünkü böyle bir şeyi beklemiyorlardı ve bu beklentisizlik içerisinde farklı duyguları öne çıkardılar. Farklı konuşmalar önüne çıkardılar. Ne yazık ki bazı Müslümanlar, özellikle kadınların bazıları, dünya süsüne pek düşkünlerdi. Üst üste savaşlar, savaş nedeniyle doğan sıkıntılar, yokluklar, evin içinde hayat mücadelesi veren kadınları direkt etkiliyordu. Evinde erkeğine, çocuklarına, gelecek misafirlerine ne koyacağını düşünen evdeki kadın, sokağa çıkınca toplumun içinde kendini onurla taşımak isteyen kadın, Topluma çıkınca durumunu en iyi şekilde temsil etmek isteyen kadın ve toplumda süslerini göstermekten hoşlanan kadın profilinde ve bütün bu yapılanmalar toplumsal göstergelerinin yapılanmaları olarak karşımıza çıkıyor. Eğer şöyle toplumları bir incelersek, toplumda meydana gelen önemli zamanlarda lider konumunda olanların ailelerinin tutumları, konuşmaları, Davramışları toplumdaki diğer insanlar için, ister kadın ister erkek, önemli bir örnekti. Onların olumlu tavırları topluma iyi bir iğme kazandırırken, olumsuz tavırları toplumun ifaka düşmesine neden olmaktaydı. Böyle bir girişten sonra sureye bakalım. Asap suresinin 28-31. ayetlerinde Allah ne söylüyor? Ey peygamber, eşlerine şöyle söyle.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 ve tavsiyeleri anlamaya çalışalım. Allah peygamberine direkt, ey peygamber, hanımlarına şöyle söyle diyor. Neden? Çünkü peygamber durumun farkında olmayabilir. Yani kadınların kendi aralarında toplumda ne konuştuklarının farkında olmayabilir. Nitekim içinde yaşadığımız toplumda da genelde Müslüman ailelerde görülen bu değil mi? Mesela işte evkekler kendi aralarında toplanırlar, dersler yaparlar, çalışırlar konuşurlar, sohbet ederler. Kadınlar çocuklar ile beraber kendi aralarında konuşurlar, sohbet ederler. Ama aralarında gerçekten şöyle bir ciddi bir iletişim yoksa erkekler ayrı bir çerçevede çeker gider. Düşünce yapılarıyla, konuşma usulüleriyle, tavırlarıyla kadınlar ayrı bir yapıda çeker gider ve aralarında bir farklılaşma meydana gelir. Birlikte hareket etmemenin getirdiği unsurla kadınların ayrı bir ortamda, erkeklerin ayrı bir ortamda ve aralarında da eşler arasında ciddi bir iletişim olmadığı durumlarda kadınların dünyası ve erkeklerin dünyası farklı olur. Dolayısıyla erkekler kadınlarının ne üzerinde durduğunu, neleri konuştuklarını, hangi konular üzerinde durduklarını anlamayabilirler veya bilmeyebilirler. Bu nedenle o toplumda da bazen böyle kendi aralarında kadınların konuşmalarını, toplumdaki infallerini peygamber bilmeyebilirdi. Durumun farkında olmayabilir. Hanımları toplum içinde olumsuz bir şey yapmış olsalar da kadın kanına otururken konuşurken toplum peygamber hanımlarını peygambere şikayet etmeyi saygısızlık olarak görebilir. Yani bir cesaret ister girip de birisi yarasınlar senin hanımla geçen de biz işte konuşuyorduk veya beraberdik, senin hanım şöyle bir şey yaptı gibi gelip peygambere direkt şikayet etmeyebilirler. Peygamber hanımlarıyla arasındaki insani sevgiyi öne çıkararak, olumsuz tavırları söylemeyebilir. Yani anlayışla karşılar, zamana bırakır, direkt müdahale etmeyebilir. Aradaki sevgiyi gözeterek. Bu veya buna benzer, birçok anlamda veya daha başka anlamlarda Allah Rasulüne direkt emrediyor. Ey Peygamber! Hanımlarına söyle. Hanımlarına söyle. Eğer dünya süsünü, şatafatını, lüksünü, bolluğunu, zenginliğini istiyorsanız, kendi aranızda, kendinize göre dirlik, düzen istiyorsanız, onlara de ki, ben sizi serbest bırakayım. Siz gidin, kendinize göre hayat kurun. Bu konuda ben sizi zorlamam. Hemen nikahlarınızı bırakırım. Özgür olursunuz. İstediğinizi yaparsınız. Ama eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, o zaman İyi davrananlardan olun de. Ayetlere dikkat ederseniz olayı kişiselleştirmiyor. Yani peygamber hanımlarından şu veya bu böyle yaptı demiyor. O anda peygamberin kaç hanımı var konusu tartışılabilir. Yani şu kadardı bu kadardı. Önemli değil. Direkt hepsi muhatap alınıyor. Ancak ayetler kişiselleştirmeden bütün hanımları peygamberin bütün hanımlarını hedef alıyor. Yani ben yapmadım, sen yaptın gibi olayı ortadan kaldırıyor. Genel bir kural getiriyor. Bütün peygamber hanımlarını. Bugün yapmamış olabilir ama gelecekte yapacak olabilir. Veya işinden geçmiyordur ama artık bir kural geliyor. Bu kural onu kapsayabilir. Kapsamalıdır da. Bu anlamda onlara bir yol belirliyor. Peygamber hanımı olmaktan kasıt toplumun lideri olan kişinin konumundan istifade etmekse diğer kabile, toplum liderlerinin hanımları gibi toplumda kendilerine bir ayrıcalık bekliyorlarsa bu tür şeyler kabul edilmiyor. Zenginlik, bolluk, süsler, şatafat içinde olmak kabul edilmiyor. Sonra ayetler hayasızlıktan, hayasızlık etmekten söz etmeye başlıyor. Sizden kim hayasızlık yaparsa onların cezasını iki kat artırırız. Hayasızlık kavramı Geniş, çok geniş. Onu çok farklı anlamlarda, sözlüklerde bulabiliyoruz. Kelime anlam olarak, ut, utanç, utanma, sıkılma, erbezi, utanma anlamına gelen, anlamlarına gelen genel ifadeleri tamamıyla içine alsa da, bu anlamına gelse de, biz bütün bu anlamları toparlayarak, bilgiyle, bilinçle, inançla hareket edip, onurunu koruyacak bir yaşamdan sapma olarak özetleyebiliriz hayalsızlığı. Yani insanın bilgisiyle, bilinciyle, inancıyla hareket etmesi gereken bir kimliğin, bir kişiliğin dışında hareket etmesidir. Yani birileri ona dışarıdan bakılınca, ya sen bu işi yapmaman gerekirdi, sen bunu söylememen gerekirdi, sana bu yakışmadı, sana bu olmadı. Biz senden böyle bir şey beklemiyorduk anlamında eğer bir bakış tarzı, bir ifade tarzı dolmuşsa orada o kişi ne yapmıştır? Mevcut bilgisine ve bilincine ve inancına aykırı hareket etmiş, sapmıştır. O aslında artık o kişinin bildiği, bilinçle hareket ettiği ve inandığı şeylerin, değerlerin dışında hareket etmesidir ve bundan dolayı tanmasıdır, sıkılmasıdır ve de üzülmesi gerekmektedir. Hayatsızlık anlamını genelde bu çerçeveden ele alabiliriz. Yani erkek olsun, kadın olsun, onurlu, bilinçli, kişilikli, inançlı bir insanın göstermemesi gereken hareketler, tavırlar olarak anlayabiliriz. Müslüman bir erkekten veya kadından beklediklerimiz var. Toplumun Müslüman erkekten, kadından bekledikleri var. Ama burada toplumun erkeklerinden, kadınlarından, beklentiler söz edilmiyor ayette. Toplumun liderinin hanımlarından beklentiler söz ediliyor. Peygamber hanımlarından beklentiler söz ediliyor. O kişi, toplumun lideri ve o lideri temsil ediyor bu kadınlar. Peygamberin hanımları. Bu toplumun lideri Allah'ın Rasulü olunca o beklenti daha büyük bir önem kazanıyor. Utanılacak şeyler yapmak, insan kimliğinin deformasyona uğrayarak insanın normal zamanlarda sıkılacağı, arlanacağı, kendine yakıştıramayacağı işler yapmak olarak tarif edilebilir veya algılanabilir. Sosyolojik anlamda veya psikolojik anlamda. Allah diyor ki, böyle bir durumda peygamber hanımları diğer hanımlardan farklı değerlendirilecektir. Zira onlar sadece Müslüman kimliğini temsil etmiyorlar. Aynı zamanda toplumun liderini, Resulü temsil ediyorlar. Toplumdaki herhangi bir kadın kendini temsil ederken, Müslüman kadın, Müslüman kadın kimliğini temsil ederken, peygamber hanımları hem Müslüman kadın kimliğini, hem de peygamber hanımı olmayı, böylece toplumun önderliğini temsil ediyorlar. Temsil etmenin getirdiği sorumluluklar iki katına çıkıyor. Müslüman kadın hayasızlık yaptığında bir kat sorumlu olurken, bir kat sorumlu olurken peygamber hanımın, hanımının sorumluluğu iki katına çıkıyor. Tabi konu sadece sorumluluk konusunda, sadece sorumluluk konusunu ortaya çıkarmıyor. Aynı zamanda peygamber hanımları güzel davranışlar, iyilikler yaparsa, topluma güzel örneklikler sunarsa... Mükafatları da iki misli veriliyor. Allah iki kat sorumluluk yüklemenin karşılığında mükafatlarının da katlanacağından söz ederek adaletini gösteriyor. Bu durumu Asaf suresinin 32. ayetinde şu sözleri noktalıyor Allah. Ey peygamber hanımları siz kadınlardan herhangi biri değilsiniz. Evet peygamber hanımları kadınlardan herhangi biri değil. Onlar toplumun önderleri olarak değer kazanıyor. Kazandıkları değerlere göre de sorumluluk üstleniyor ve mükafat kazanıyorlar. Bugün peygamber hanımları yok. Bugün Müslüman hanımlar var. Ancak Müslüman hanımlar iki gruba ayrılıyorlar. Toplumda İslam adına, Müslümanlık adına önderlik yapan Müslüman kadınlar. Toplumda önderlik yapanların Müslüman hanımları. Yani toplumda erkek olarak önderlik yapan Müslüman erkeklerin Müslüman hanımları. Elbette biz ayetten giderek şunu söyleyemeyiz. Topluma önderlik yapan Müslüman hanımlar ile toplumun önderi olan erkeklerin Müslüman hanımları sizler de toplumda örnek insanlarsınız. Bu nedenle Ahzab suresindeki ayetlerden giderek sizler de iki kat sorumluluk üstlenirsiniz. Bunun karşılığında. İyilik ve güzellikleriniz için iki kat mükafat kazanırsınız. Böyle bir iddiayı yapmamız zor. Çünkü onlar peygamber hanımlarına söylenmişti. Fakat ayetin özü bize toplum önderlerinin erkek olsun, kadın olsun, diğer Müslüman erkek ve kadınlardan daha dikkatli, daha hassas davranmaları gerektiğini hatırlatıyor. Olayı toplumsal, sosyal, siyasal, ahlaki değerler açısından incelersek, Bugün toplumun önüne çıkmış Müslüman kardeşlerimiz var. Bunların aile yapıları var. Müslüman erkeklerin kadınları var. Müslüman kadınlarımız var. Toplumun önüne çıkmışlar. Onlara Allah adına bir şeyler söylüyorlar. İslam adına bir şeyler söylüyorlar. Bütün toplum onları seyrediyor. Onların tavırlarına göre Müslüman'ı, Müslümanlığı değerlendiriyorlar. Toplum öyle yapıyor. Toplum eline Kur'an'ı açıp İslam'ı değerlendirmiyor. Veya kitaplara bakıp İslam'ı değerlendirmiyor. Ne diyor? İşte Müslümanlar diyor. İslam'ı yaşadığını söyleyenler bunlar diyor. Kimi gösteriyor? Sıradan yaşayanları değil. Halkı genel olarak değil. Toplumun önüne çıkanları değerlendiriyor. Mesela burada hassasiyetle İslam'ı öğrenmek ve yaşamak isteyenleri, bu hassasiyeti gösterenleri toplum dışarıda izliyor. Diyor ki toplum bizler için bunlar İslam adına hareket ediyorlar. Yaşadıkları dini kendilerine dava edinmişler. Şunları bir seyredelim bakalım nasılmış Müslümanlık diyorlar. Ellerine kitabı açmadan, ayetlere bakmadan böyle diyorlar. Bir insanlık örneği olarak, bir Müslüman kimlik ve kişilik örneği olarak seyrediyorlar. Ve değerlendirmeler yapıyorlar. Üzerimizden Müslümanlığı değerlendiriyorlar. Yapmamaları gereken bir şey ama sosyolojik olarak böyle yapıyorlar. Bu şekilde kendilerini bilgilendirmeye veya bilinçlendirmeye veya kendilerini bu şekilde ortaya koymaya çalışıyorlar. Biz her ne kadar şöyle desek, kişilerin tavırları İslam'ı ilgilendirmez, Müslümanların tavırları, davranışları İslam değildir, İslam ayrıdır, kişiler ayrıdır desek, bu sözler kendimizi tatmin etmeye yönelik olsa da, inanın hiç kimseyi tatmin etmiyor Şimdi siz topluma çıkıp da kardeşim, İslam farklıdır, bizim davranışlarımız farklıdır. Bizim davranışlarımıza göre sen İslam'ı değerlendirme desen, kardeşim öyleyse sen Müslümanlığı iddia eden birisin. Sen İslam'ı doğrudur, yaşayamayacaksan bize nasıl öneriyorsun veya bize neyi örnekliyorsun ki? Demek ki sen kendin iddia ettiğin İslam'ı yaşama noktasında bu sözü söyleyerek eksik davranıyorsun çelişkili davranıyorsun ve bize de yamuk yumuk bir yaşadığın İslam'ın güzel olduğunu söylemeye kalkıyorsun. Eğer İslam doğru bir şey olsaydı, iyi bir şey olsaydı sen doğru bir şekilde yaşardın ve böyle bir şeyden bahsetmezdin diyecek ve mantığını getirip oturtacak karşına. tekim genelde de böyle o yapıyorlar. Bu mantıkta hareket ediyorlar. Sözleri değişebilir. İşte ayetler bu noktada toplum önderine, toplum önderlerine peygamberin hanımlarına söylediği o Özlerden giderek bir işaret veriyor. Diyor ki sizler önemlisiniz. Çok önemli. Sizler bir şeyleri temsil eden insanlarsınız. Sorumluluklarınız fazla. Toplum önüne çıkmanın getirdiği sorumlulukları duymak zorundasınız. O bilinci, bilgiyi yaşamak zorundasınız. O inancı yaşamak zorundasınız. Değilse ne derseniz değil. Müslümanlık denilince Müslüman kadınlardan, erkeklerden toplum önüne çıkmış olanlar değerlendiriliyor. Ne adına? Müslümanlık adına. Toplum, toplumda İslam'ı yaşadığını iddia edenlere bakıyor. Belki peygamber hanımları gibi biz bugün Müslüman hanımlara veya Müslüman erkeklere iki kat sorumluluk, iki kat mükafat sınırlarında olayı değerlendiremeyiz ama sorumluluklarının toplumsal olduğunu söyleyebiliriz. Yani toplum önüne çıkan Müslümanların sorumluluğu sadece kişisel, insani, Müslümanlığının kişisel, bireysel yaşamının sorumluluğu değil. Aynı zamanda inandığı İslam'ın öne çıktığı için toplumsal sorumluluğunu taşıyor. Şimdi bu sözden ne anlamaya çalışalım? Mesela toplumda silik olarak yaşayanlar var, sıradan. Yani iddiası yok, öne çıkmamış, ben Müslümanım diyor kendi halinde yaşıyor, namazını kılıyor orucunu tutuyor, ne bileyim ibadetlerini yapmaya çalışıyor, günah haram sevap, helal kavramlarına uymaya çalışıyor, kendine göre çok da fazla bilgisi yok, bir iddiası yok bizim gibi, sizin gibi, burada toplanan arkadaşlar gibi, biz bir dava peşindeyiz, bunu anlamak ve yaşamak istiyoruz ve insanlara da öğretmek istiyoruz gibi bir iddiası, bir kaygısı, bir şeyi yok silik toplumda yaşıyor insanların Müslümanlığı temsil ettiği düşünmedikleri Müslümanlar var Örneğin işte normal herkes gibi yaşayan insan, ya işte bu da kendini Müslüman kabul ediyor ama İslam'ı temsil ettiği diye bir şey yok. Yani onu bir dava edinmemiş diye nitelediği insanlar var. Genelde sosyoloji baktığımız zaman. İslam'ı kişisel olarak yaşasalar kimse onlardan bir şey almayacak. Yani İslam'ı öğrenmek için onlara bakmayacak. İslam'ı öğrenmek veya Müslümanlar nasıldır dediği zaman... İslam'ı iddia eden, onu dava edilen, İslam'ı yaşamanın kavgasını veren insanlara bakacak. Sıradan insanlara bakmayacak. İddiasız olanlara bakmayacak. Onları normal sıradan insanlar olarak görecek. Bu tür insanlar hata etseler, yanlış işler yapsalar, o toplumdaki sıradan insanlar, onlar için şöyle dönecek. Ya insan işte, yani bildiği kadar yaşıyor cahilce işte, kendisi ne biliyorsa onu yaşıyor. Yani ondan çok fazla bir şey beklenmez. Hata yapabilir, eksiği olabilir. Denilecek onlar için. Ama topluma mal olan, sosyolojik olarak toplumsallaşan insanlar için böyle denilmeyecek. Bizler için, İslam'ın kavgasını verenler için böyle denilmeyecek. Bu davada iddiası olanlar için böyle denilmeyecek. Kadın olsun, erkek olsun toplumun önüne çıkmışsa bu insanlar için öyle sıradan ifadeler kullanılmayacak. Öne çıkan insanların hata yapmaları, yanlış yapmaları yadırganacak. Beklemezlik onlardan denilecek. Bu ne biçim Müslüman bunlar? Bir de kavgasını veriyorlar, iddiasını yapıyorlar, mücadelesini veriyorlar. Böyle olmaz diyecekler. Onların yaptığı hatalar, yanlış davranışlar toplum tarafından kabul edilmeyecek. Hani ilki olarak onlar da insandır, onlar da hata yapabilirler ama toplum bilgisinde, bilincinde farklı bir yargı oluşacak. Yakıştıramama anlayışı topluma hakim olacak. Ben size burada bir anımı anlatayım. Ankara, Ulucanlar, cezaevinde yatıyoruz henüz mahkemelerimiz kesinleşmedi, tutuklu olarak yargılanıyoruz. Yaşar Kaplan var, Hüsnü Aktaş var, Çubuk'tan bazı arkadaşlar var, bu Tahrir üyesi olan arkadaşlar var. Farklı görüşlerde olsak da, yani o 110-120 kişilik bir koğuşla beraber yaşıyoruz, toplam 10 kişi, 11 kişi falan varız. Ortaya koyduğumuz tavırlarla hepimizi o mahkumlar bir önder kabul etti, bir lider kabul etti. Ve sayı göstermeye başladılar. Ne dersek onu yapmaya başladılar. Yani şöyle yapın, yapıyorlar. Böyle yapın, yapıyorlar. İşte koğuş Başkanı var. Hüsnü gittikten sonra Hüsnü orada Aktaş koğuş Başkanı da o gittikten sonra başkası seçildi. Seçilirken bize teklif ettiler. Biz kabul etmedik dedik. Ya siz aranızda yapın. Hep bize gelip sorup istişare ediyorlar. Bir gün bir grup geldi. O grup yine 163 Aleyhine davranıştan geldi. 4-5 kişilerdi. İşlerinden iki tanesi o tutuklanmanın getirmiş olduğu, ceza yemenin getirmiş olduğu, yiyecek ormanın getirmiş olduğu deformasyonla iki gün, üç gün yataktan kalkamadı, hasta oldu. Öbürküler başladılar sürekli tedirginlik içerisinde ona başımıza ne gelecek, konuşmaya başladılar. Arkasından birbirleriyle olan ilişkilerinde işte senin yüzünden olduğu, senin yüzünden olduğu birbirlerini suçlamaya başladılar. Bunlar hep o koğuşun içinde oluyor hadiseler. Yani mahkumlar görüyor, duyuyor, değerlendiriyor. Ve bir gün onlar bizim yanımızda yokken mahkumlar geldiler ve şunu dediler. Hocam biz sizi sevdik, gördük. Bir şeye inanmışsınız gelmişsiniz. Onun kavgasını veriyorsunuz. Size saygımız sonsuz. Ama bu gelenler sizin gibi değil. Bunlar da rüya İnançlarının kavgası için gelmişler ama, işte görüyorsunuz, e bunlar kimisi hasta oldu, kimisi birbirini suçlamaya başladı, o ona ihanetle, o ona ihanetle suçluyor. Bunlar inandıkları davaya, Müslümanlık davasına ihanet eden insanlar. Bize izin vereyim, bunları döyelim, dediler. Bunu mahkumlar söylüyor, dikkatini çekiyorum. Yakıştıramadılar. Bizimle oturup sohbet ederken, birçok konuda fikir alışverişi yaparken, soru sorarken, onları dövmeye kalktılar. Niye? Çünkü yakıştıramadılar. Onlar bile yakıştıramadı. Şimdi, toplum içine baktığınız zaman, toplumda ne halde göründüğümüz çok önemlidir. Bir şeyin iddiasını yapıyorsak, bir şeyin kavgasını veriyorsak, biz toplumda ne halde görünüyoruz? Bu iddia ettiğimiz davanın veya iddia ettiğimiz değerlerin ortaya konulmasında layık bir insan mı olarak görünüyoruz? Yoksa önce kendimiz o davaya ihanet eden, o davayı doğrudur yaşamayan insanlar olarak mı? İşte bu ayetlerin özünde, o Hendek Savaşı sırasında, Beni Kureyza kabilesinin saldırı sırasında, o kadınların bulunduğu, çocukların bulunduğu yere saldırı sırasında, o kadınların arasındaki konuşmaların içeriği hakkında çok fazla bilgimiz yok. Ama Hendek Savaşı bitiyor, arkasından Allah ayetlerini gönderiyor. Bir bakış tarzı gösteriyor. Peygamber hanımlarına direkt bir hitap var. Sizlerin hedefi, sizlerin gayesi, Sizlerin amacı toplumda bir süz, bir anlayış veya da inançlarınıza uygun olmayacak şekilde davranma noktasında titizlik göstermeyecek bir anlayışsa Ey Muhammed onlara söyle, nikahlarınızı vereyim de, gidin kendinize göre hayat kurun de, benim bir davam vardı. bu davayı temsil ediyorum ben de. Siz bu temsilde eksik kalacaksanız, bana yardımcı olmayacaksanız gidin kendi hayatınızı yaşayın de, dedirttiriyor Resulüne. Bugün inanmayanlar dahi toplum önüne çıktıklarında bizler öyle herkes gibi davranamayız. Oturuşumuza, kalkışımıza, konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekir diyorlar. Bakın inanmayanlar dahi biz öyle herkes gibi davranamayız. Toplumsallaşmışsak toplumsal sorumluluklarımız var diyorlar. Hiç dikkat etmediniz mi? Toplum bizi örnek alıyor diyorlar. Her ne kadar onlar böyle deseler de her türlü yanlışı yapıp kendilerine özgü bir şekilde dediklerinden çark etseler de asıl öz toplumsal sorumluluk bilincinin taşınması olarak ortaya çıkıyor. Gerçi inanmayanların hangi topluma örnek olmaktan söz ettikleri, hangi toplumsal ahlakı değerleri öne çıkardıkları tartışılır. O ayrı bir konu. Elbette onların anlayışları Müslüman erkek ve kadınların anlayışıyla aynı olmayacak. Ama burada bir kavram çıkıyor ortaya. Kişisel sorumluluk, toplumsal sorumluluk. Toplumun önüne çıkanların kişisel sorumluluktan öte toplumsal sorumluluk taşımaları gerektiği de o sorumluluğuna, kişisel sorumluluğuna bir toplumsal sorumluluğun eklendiğine de bu ayetler işaret etmektedir. Bir dava adamına, bir dava önderine, bir toplumsal öndere yakıştıramadığımız konular önemlidir. Düşünün. Bugün Amerika'ya bakıyorsunuz, toplumsal ahlak tartışılmaz bir şekilde alabır olmuş, çökmüş. Her türlü suç devletin, toplumun her kesiminde işlenir hale gelmiş. Yazarlarının yazdıkları kitaplar, makaleler, senaristlerinin çevirdikleri filmlere bakıyorsunuz. Akla hayale gelmeyecek hukuksuzluklar, insanlık dışı davranışlar işleniyor. Ama konu başkanlık meselesine gelince, Amerikan başkanlığı meselesine gelince toplum ne istiyor? İyi bir aile, iyi bir aile babası, iyi bir eş, iyi çocuklar istiyor. Aile yapısında bozukluk olan, aile ilişkileri iyi olmayan, çocuklarının dahi, eşlerinin dahi durumu kötü olanları başkan yapmıyorlar, seçmiyorlar, oy vermiyorlar. Diyorlar ki, Amerikan başkanı demek her şeyde dört dörtlük insan olacak diyorlar. Mükemmel bir aile, bugünkü deyimle çekirdek aile arıyorlar. Hani çekirdek aile diyoruz. Bir toplum oluşturan bir çekirdek aile olacak. O toplumu temsil eden, o çekirdek aile düzgünse toplumda düzgün olur diye iddia ettikleri. onu arıyorlar. Bu arama sadece Amerika'da mı? Hayır. Dünyanın diğer devletlerinde de böyle. Yanlış ilişkiler kuranlar, toplumdaki davranışlarıyla toplumsal ahlaki kuralları çiğneyenler hemen dışlanıyor. Bu konu sadece toplum önderlerine uygulanmıyor. Önderlerin eşleri de çocukları da bu tür yakıştırmalardan, yakıştıramamalardan nasibini alıyor. Bireysel yaşamların, özgürlüklerin ayyuka olduğu batı dünyasında başkan, devlet adamı olmak insanın özgürlüklerini kısıtlarken veya toplumda fikir adamı olmak, büyük, meşhur bir insan olmak özgürlüklerini kısıtlarken aynı kısıtlamalar eşlerine, çocuklarına da uygulanıyor. Artık eşler diğer eşler gibi özgürce hareket edemiyor. Çocuklar diğer çocuklar gibi hareket edemiyor. Ettikleri zaman ortalık karışıyor. Ülkemizde zinanın suç sayılmasının kaldırılmasına birlikte oy verenlere bakın. Örneğin bir tarihte zina yasalarca suçtu sonra kaldırıldı. Suç olmaktan çıkarıldı. Şu anda Türkiye'de zina suç değil. Gayrimeşk olarak iki kişi yakalansa yasalar ceza verir. Ancak o kişilerle ilgili kişiler varsa haklarını istiyorlar işte. Evlilerse karısını boşama hakkına veya kocasını boşama hakkına sahip. Bunun dışında herhangi bir ceza almıyorlar. Devlet öğrencilerin aynı evlerde kızlı erkekli birlikte yaşamalarına düzen getireceğiz deyince ayağa kalkanlara bakın. İşte geçenlerde tartışmalar oldu. Kendilerin ne olduğu belirsiz bir video ile skandal ilişki olarak gördüğü bir parti liderine anında alaşağı ettiler. Niçin? Aynı insanlar zinanı, zinaya suç saymıyorlar. Sayılmasını istemiyorlar. Aynı insanlar gayrimeşru bir şekilde kızlı erkekli insanların bir arada yaşamalarından memnunlar ve bunun davasını yapıyorlar. Ama aynı insanlar kendi siyasi örgütlerinin başındaki bir insanın gayrimeşru bir ilişki kurmasını istemiyorlar ve bununla ilgili bir belge çıkardıkları zaman anında alaşağı ediyorlar. Niçin? Aynı Amerika'daki gibi veya Batı'daki gibi. Yani bizler diyorlar toplumun önderi isek buna dikkat etmeliyiz ama toplumun önderi değilsek toplumda Normal insanlar haliysek biz istediğimiz özgürlüğü yaparız. Ama toplumun önleri olan kişi yapamaz. O etik kurallara, ahlaki kurallara sahip olmak zorundadır. Toplum ahlaksız olabilir. Toplumda her türlü rezalet yapılabilir, her türlü rezillik yapılabilir. Ama toplumun önüne çıkanlar bu rezilliği, bu rezaleti yapamazlar diyorlar. Mantık böyle. Toplumların değerlendirme biçimleri, olaylara bakışlarındaki çarpıklıklar yeni bir kavram üretiyor. Yakıştıramama. İslam'a göre hareket etmeyen toplumlar, kendilerine her türlü ahlak dışı davranışları yakıştırırken, toplum önderlerine bu ahlak dışı davranışları yakıştırmıyorlar. Bir bakıma toplum önderlerinin, aile bireylerinin toplumsal ahlaksızlık konusunda özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Kendileri toplumsal olarak çok büyük ahlaksızlıkla işleyebilirler ama bizim liderlerimiz işleyemez, onlara yakışmaz diyorlar. Allah ayetlerinde Müslüman erkeklere, kadınlara, hayasızlık çerçevesine sorumluluklar yüklerken toplum önlerine, eşlerine sorumluluğu artırıyor. Peygamber hanımlarına sizler toplumdaki herhangi bir kadın değilsiniz diyor. Biz de bu ayetten giderek toplumun önüne çıkmış insanların eşlerine sizler herhangi bir Müslüman kadın değilsiniz deme hakkına sahip oluyoruz. Sizler ailecek toplumda İslam'ı temsil ediyorsunuz. Bu nedenle sorumluluğunuz iki kat daha arttı demeye sahip oluyoruz. Ayetin mantığı bunu gerektiriyor. Tabi bu anlayışımızın kesinliği Allah'a bağlı. Yarın Allah huzurdaki hesapta o sorumluluğu iki kat cezalandıracak mı, mükafat dikkat verecek mi orasında tam emin değiliz. O peygamber hanımlar için söylendi. Ama ayetin mantığından giderek bugün biz bu sözü söyleme hakkına sahip Toplumun önüne çıkıyorsanız, toplumsallaşıyorsanız, toplumda bir örnekliği, bir davayı örnekleme yoluna çıkmışsanız o sorumluluğunuz iki kat. Dikkat edin. Deme hakkına sahibiz. Allah peygamber hanımlarına hitaben bu ayetiydi. Aynı dönemde topluma önderlik eden Müslümanların hanımları ve Müslüman hanımlar vardı. Onlar için Allah bu noktadan herhangi bir şey demedi. Belki de o gün için peygamberin hanımları toplumsal örneklikte ön plandaydılar. Bu nedenle Allah onları hedef olarak seçti. Ama bugün Peygamber hanımları yok. Toplumsal önderlerin topluma önderlik eden erkeklerin eşleri var veya topluma önderlik eden Müslüman hanım kardeşlerimiz var. Allah ayetleriyle peygamberine söyletirerek olayın bir başka yönünü belirtiyor. Toplum önderleri kendi yakınlarına her zaman itinalı davranmayabilir. Onların hatalarıyla toplumda meydana gelecek deformasyonu görmeyebilir. Kendi yakınlarının davranışlarıyla toplumdaki insanların davranışlarını eşit görerek onlara tanıdığı toleransı yakınlarına da tanıyabilir. Yani bir Müslüman kardeşimiz toplumda önderlik yapıyor, İslam adına toplumda bir davayı temsil ediyor, kendi eşi çocukları hatalar yaptı Müslümanlığını da ettikleri halde. Normal görebilir. Yani diğer insanlara nasıl anlayışlı davranıyor, nasıl hoşgörülü davranıyorsa kendi eşine, çocuklarına da hoşgörülü davranabilir. Onlardan benim eşimin bir farkı yok diyebilir. Çocuklarımın bir farkı yok diyebilir. Ancak ayetler durumun böyle olmadığını gösteriyor. Aile içinde kalan sorumluluklarla topluma çıkan sorumluluklar arasında farkın olduğunu bize hatırlatıyor. Bireysel, ailevi sorumluluklar ile toplumsal sorumlulukların ayrı anlamlarda olduğunu gösteriyor. Müslümanları karamsarlığa götürecek, onları umutsuzluğun Bataklığında boğacak, böylece toplumsal gelişmenin önünde engeller yaratacak her türlü söz, davranış, anlayış, özellikle toplum önderlerinin eşleri, aile bireyleri tarafından dile getirilmemesi isteniyor. Bu çok önemli. Umutsuzluk, karamsarlık, Müslüman önderlerin, Müslüman önderlerin hanımlarının veya topluma Müslüman hanımlar olarak önderlik yapanların anlayışlarında, dillerinde, Olamaz. Allah bunu kabul etmiyor. Mütevazilik yani alçak gönüllülük esas alınıyor. Toplumda yaratılan sınıfsal ayrılık belirtileri kabul edilmiyor. Onun için peygamber eşleri uyarılıyor. Dünyanın süsünü, şatafatını, bolluğunu, zenginliğini arıyorsanız, toplum önderi peygamber sizi serbest bırakacak. Toplumda herhangi bir insan... Süslenip ortaya çıksa, şatafatlı davranışlar sergilese, zenginliğinin belirtileriyle hareket etse, takıp takıştırsa mesela, toplum böyle yapanları kınasa da fazla üzerinde durmaz. Ama bir devletin liderinin hanımları, Müslüman toplumun, Müslüman önderlerinin hanımları veya o toplumda Müslüman hanım olarak önderlik yapanlar ve onların çocukları ve eşleri böyle yaparlarsa iş o zaman değişiyor. Böyle bir durum yanlış anlamalara neden oluyor. Fakirlik içinde boğuşan toplumda, toplum önderlerinin eşleri, çocukları, süs, şatafat, zenginlik içinde olduklarında bütün dava, ideal, inanç bitmiştir. Allah bu gerçeği ayetlerin özünde vurguluyor. Günümüzde dahil bütün zamanlarda topluma önderlik yapanların iddiası toplumun sırtından geçinmemek zenginleşmemek, çıkar sağlamamak olmuştur. Yani toplum önüne çıkanlar, topluma liderlik edenler, topluma önderlik edenler hep böyle demişlerdir. Bizim inancımızda, bizim davamızda, bizim davamızın özünde asla toplumun sırtından geçinmemek, toplumun sırtından zenginleşmemek, toplumun sırtından çıkar sağlamamak vardır. Bugünkü deyimle, biz asla yetiminin hakkını yemeyiz, kulun hakkını yemeyiz diye yola çıkışlar vardır. Buna rağmen İddia sahiplerinin her biri çok az istisna olabilir. Ben rastladığımı zannetmiyorum bu yaşıma kadar mesela. İddia sahiplerinin her biri iddia ettiklerinin tersini yapmışlardır. Toplumsal yapılardaki kötü örnekler, devletin başına geçenlerin kötü örneklikleri ne yazık ki insanlarımızın bilgilerinde, bilinçlerinde yaşıyor. Bazı yanlışlar da bir müddet sonra alışkanlık haline geliyor. Yani yalan oluyor, yanlış yalan oluyor, hata hatalar yala mı oluyor? Alışkanlık haline geliyor. Unutmayalım ki alışkanlık hali yanlışlıkları normal göstermeye başlar. Bizim toplumumuzda toplum önderlerinin süslü, şatafatlı, zengin görünümlü, sınıfsal farklılık yaratması normal görmektenir. Mesela biz anlatırız. Deriz ki işte bir kral, geçmişte işte bir elçi, bir kralın bir elçisi Hz. Ebu Bekir'le görüşmeye geldi. Medine'ye bir girdi. Medine bir farklı değil. Ne saraylar var, ne işte altın yaldızlı bir şeyler var. Herhangi bir şey yok. Normal, sıradan bir şehir. Oradan birisine dedi ki ben Ebubekirle Bekir'le görüşeceğim ya. O dedi ki git hurmalığında o şeydir, yani çalışıyordur. Adam şaşırıyor. Allah Allah. Kendi kralları öyle bir şey yapmıyor çünkü. Biz bunu anlatırız. O hurmalığında çalışıyordur. Veya Hz. Ömer'den örnek veririz. Bazen işlerin çoğunu evinde yapardı. Öyle bir saray, makam, mevki odası yoktu. Evinde yapardı. Bir odasında. İki tane mum kullanırdı. Devlet işini yaparken devlet mumunu yakardı. Özel işini yaparken özel mumunu yakardı. Şimdi anlatıyoruz bunları. Toplum önderleri de bugün Müslümanlık adına çıkanlar bunları anlatıyorlar. Peki, uyguluyorlar mı? Sorusuna herhalde hepimiz şöyle bir gülümseyeceksiniz. Bugün birçok şey normal hale gelmiştir. Bal Parmağını yalar, bal tutan parmağını yalar ifadesiyle normalleştirilen tutumlar ne yazık ki toplumsal ahlak haline gelmiştir. Hatta öyle ki oluşan toplumsal ahlak toplum önderlerinin yanlışlıkları yaparak zenginleşmemesini enayilik sayar. Yani bir lider toplumun tepesine çıkacak, o ve ailesi devletin imkanlarından çıkar savlayıp yaşamını değiştirmeyecek. bugünkü toplum Buna delilik olarak bakar. Hatta öyle ki konuşmalarını ah bir böyle imkanım olsa bakın neler yaparım diye sürdürenler olacak. Hem de Müslümanım dediği halde anlayışlarında önderliklerinin devlet üzerinde etkili olmanın bütün avantajlarında kullanacaklarının belirtisi değil ilkesi vardır. Sadece belirti değil ilkesi vardır. Burada balı tutan yalar mutlaka bunu yapmıyorsa enayidir anlamını çıkarlar Ve şöyle demek isterler, boşuna önder olmuyoruz. Boşuna devletin başına gelmiyoruz. Boşuna milletin önüne çıkmıyoruz. Madem nimetlerden yararlanamayacağız, o zaman niye kendimizi yoralım mantığı konulur. Allah bunun tam tersini söylüyor toplumun aksine toplum önderlerinin, ailelerinin, sorumluluklarının iki misli olduğunu, sınıfsal ayrılık yaratacak olayların hayasızlık olduğu vurgulanıyor. Ayetlerin özünden günümüz Müslüman toplumunu incelediğimizde durum vahim. Başkalarını tenkit edenler, kendi eşlerine, çocuklarına dikkat etmezler. Böyle bir hastalık ne yazık ki içimizi yakmaktadır. Allah'ın ayetlerine topluma hakim kılmak isteyenlerin bu konuda ne kadar geri planda olduğunu göstermektedir. Olayın bir başka boyutu daha var. Sanki bilinçaltında, Müslüman toplumlara örneklik yapan toplum önderlerinin, eşlerinin, çocuklarının mutlaka İslam üzerine yürüyecekleri iddia edilir. Bir de böyle bir yanlışlık var. Ancak biz böyle bir zorunluluğun olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Zira hidayet dediğimiz olgu, insanın talebi Allah'ın takdiriyle gerçekleşmesidir. Hiç kimse diğer insanın hidayetine karışamaz. İnsanın eşi de, çocukları da olsa onların hidayeti Allah'ın elindedir. İnsan elinden gelen her şeyi yapsa da eşler, çocuklar kendilerine başka yollar çizebilir. Her şeyi bilen Allah elbette bu tür olaylara adaletle bakacaktır. Allah'ın ayetlerinde verdiği örnekler, rasullerin hayatlarından verilen örnekler. Eşleri inanmayan rasuller Çocuklara inanmayan Rasullerin örneklikleri, toplum önderlerinin hidayete karışamadığının göstergesidir. Bazen bizler ne yaparsak yapalım, eşlerimizi, çocuklarımızı İslam yolunda yürütemeyebiliriz. O zaman önümüzde iki tane yol vardır. Allah'ın Rasulüne dediği gibi, işte nikah ortada, ben bu yoldan gidiyorum, ayrılabilirsiniz, kendinize yeni eşler bulabilirsiniz veya mevcut durumu devam ettirebilirsiniz ama çocuklarımızdan ayrılmamız mümkün değil. Onlar nesep olarak bağlı. Ne olursa olsun. Ama inanç olarak farklı olabilir. Zira çocuklarından insanların boşanma hakları yok. Bizim gerçeğimiz bu. Allah Resulüne onlara şöyle diyor. Eğer istekleriniz buysa size yol vereyim. Ayrılalım. Ben yoluma gideyim. Sizler yolunuza gidin. Bazı Müslüman kardeşlerimiz nedense peygamber devrinde yaşasalardı daha iyi Müslüman olacaklarına inanıyor. Aslında işin aslı böyle değil. Her zaman İslam'ı yaşamak, bilgi, bilinç, hassasiyet ve cesaret istiyor. Peygamberin yanında bulunmak, İslam'dan doğan sorumlulukları artırmayacağı gibi, aynı zamanda da azaltmıyor. Kurallar her zaman aynı, değişmiyor. Müslümanlar aynı kurallarla sorumlu kılınmış. Bunu niye söylüyorum? Müslümanlar bireysel, toplumsal yaşamlarında, Hiçbir ayrım gözetmeden aynı sorumluluklara sahipler. Peygamber hanımlarının özelliği farklı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Onların durumu kendine özgü. Ama diğer Müslümanlar ne zaman, nerede, kiminle eşarlarsa yaşasınlar, aynı sorumluluklara sahipler. Allah peygamber hanımlarına uyarılarına devam ediyor. Ashab suresinin 32-34 ayetlerinde şöyle diyor. Ey peygamber hanımları! Siz... Kadınlardan herhangi biri değilsiniz. Eğer korkuyorsanız, çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılabilir. Güzel söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Salatınızı yapın. Zekatınızı verin. Allah'a ve resuluna itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haber olandır. Ayetleri görüyorsunuz değil mi? Peygamber hanımları cahiliye kadınları gibi davranamazlar. Kadınlıklarını öne çıkaran davranışlarda bulunamazlar. Konuşurken konuşmalarına dikkat ederler. Konuşmalarındaki sözler, uslup, ses, aksan, Mimikler asla davetkar olamaz. Bunlar önemlidir. Bunlar peygamber hanımları olmanın vakarıyla, kimliğiyle, duruşuyla hareket ederler. Evlerinde dururlar. Başka kadınlar gibi her zaman ortalıkta dolaşmazlar. Giyimlerine, kuşanlarına dikkat gösterirler. Teşhir edici şekilde açılıp saçılmazlar. Neden? Allah bu nedeni kısaca ayetlerinde açıklıyor. Bunun nedeni, kalbinde hastalık bulunanlar umuda kapılabilirler. Gayet basit. Toplumun içinde kalbinde hastalık bulunanlar vardır. Onlar umuda kapılabilir. Umuda kapılma çok geniş anlamlar taşır. İlla kadın erkek ilişkisi anlamında değildir. Medine toplumunun yapısını düşünürsek, Müslümanlar, Yahudiler, Puttayas, Araplar birlikte yaşıyorlar. Peygamber hanımlarına yaklaşan kişilerin hangi niyetle yaklaşacağı belli olmayabilir. İçlerinde kalbinde hastalık bulunan art niyetli insanlar olabilir. Onlar peygamber hanımlarına zarar vererek peygamberin durumunu sarsmak isteyebilir. Müslüman kadınların durumunu peygamber hanımların şahsında karlayabilir. En küçük bir şeyde, bak bak bir de peygamber hanım olacaklar. Hiç yakışıyor mu yaptıkları? Bir de Müslüman olacaklar. Yahu bunların hepsi böyle diye genel bir yargının probandasını yapabilir. Bugün buna benzer örnekleri görmüyor muyuz? Mesela laikler, kemalistler, solcular, ateistler, kapitalistler, hümanistler... ...kenleri her türlü şeyi yapmakta sınırsız özgürlük içinde olduklarını söylerler. Namusu, arı, etik değerleri kendilerine göre yorumlarlar. Ama mesela Müslüman kadınlardan söz açıldı mı hemen basma kalıp bir sözleri vardır. Biz onların kara çarşaflar altında neler yaptıklarını biliyoruz. Allah Allah kendileri her türlü herzeyi yerken... Müslüman hanımlardan bahsedildiği zaman biz onların kara çarşaflar altında neler yaptıklarını biliyoruz derler. Allah Allah. Sanki içlerindeymiş, yanlarında yaşıyorlarmış, birçok bilgiye sahiplermiş, şahit olmuşlar, birçok şeye şahitlermiş gibi yargılarını belirtirler. Halbuki onlar Müslüman kadınlarla yan yana durmazlar, duramazlar. Asla Müslümanlarla birlikte olmak istemezler. Ama suçlamaya gelince sanki içlerindeymiş, yan yana duruyorlarmış. Kankalarmış gibi, arkadaşlarmış gibi, her türlü sırlarına şahitlermiş gibi biz onların kara çarşaflar içinde neler yaptıklarını çok iyi biliyoruz derler. Böyle bir saçmalığı hemen ifade edebilirler ve ondan sonra da utanmadan gülerler. Kendi içlerindeki pisliği Müslümanlara atarlar. Bu yapı bugün böyleydi. Peki dün farklı mıydı? Medine'de o gün farklı mıydı? İnsan her yerde insan. Bu yapı her zaman aynı şekilde devam etmişti. Onun için her şeyi bildiğini sürekli tekrar eden Allah peygamber hanımlarına sıkı tembihler yapıyor. Tembihleriyle onları temizlemek istediğini söylüyor. Kaderin edin diyor. Toplumda kalbinde nifak olanlar var. Onlar sizin hareketlerinizle umuda kapılabilirler. Sonra Ashab suresinin 35. ayetinde Müslümanlara dönerek Allah şöyle diyor. Peygamber hanımlarını bir kenara koyuyor sonra Müslümanlara dönüyor. Yani Önce peygamber hanımların sırtından birçok laf söylüyor Allah topluma gitmek için. Onları önce bir hedef alıyor ve Müslüman topluma, Müslüman toplumdaki hanımlara, erkeklere şöyle dedirtmiyor. Ya hep dayak yiyen biziz, hep laf söylenen biziz dedirtmiyor. Önce peygamberi ve peygamber hanımlarını öne çıkarıyor. Onlara gerekeni söylüyor, söylüyor. Sonra 35. ayet geliyor. 35. ayette peygamber hanımları bu kadar bombardımanın altında kaldıktan sonra Allah diğer Müslümanlara söz söylemeye başlıyor. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, ibadete devam eden erkekler ve ibadete devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar,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 yapmamaları gerekenleri, suç oluşturabilecek şeyleri tekrar ederken, bir bombardıman altında tutarken, peygamberine de bunları açıkça git onlara söyle derken, hatta nikahını ortaya koy, kesin tavrını ortaya koy derken, Allah dönüyor müminlere, çok böyle umut var, ne bileyim, mükafat dolu ve onların güzel amellerini, yapacakları güzel amelleri öne çıkarak hiçbir suçlama yapmadan, hiçbir bombardıman altında tutmadan Müslüman erkek ve kadınlara belli kuralları söyleyerek bunları yapanlar diye onlara da mükafatını veriyor. Suçlama yok, bombardıman yok. İşte Allah ayetlerinde bazen öyle incelikler uyguluyor ki hayretler içinde kalıyorsunuz. Peygamber hanımları muhatap alınmış bombardımana takip tutulmuşken peygamber de dahil git onlara söyle ona emir verirken Müslüman erkekler ve kadınlar için gayet yumuşak tonda, gayet eğitici tonda, gayet muştulu ve mükafatlı bir ayet geliyor. Ve bu gelen ayet Müslüman erkekleri ve kadınları ayırmıyor. Her bir eylemde, her bir amelde Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar diyor. Dikkatini seviyor. Ne Müslüman erkekleri Müslüman kadınlara üstün, ne Müslüman kadınlara Müslüman erkeklere üstün görüyor. İkisini eşit bir şekilde Karşısına alıyor Allah, diyor ki Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Hal böyleyken, şimdi Müslüman erkekler tarihte şöyle demiş. Kadınlar siz şöyle bir kenarda durun, biz bir şöyle öne çıkaralım, siz geriden gelin demişler. Nedense. Elbette konu sadece peygamber hanımlarıyla sınırlı kalmayacaktı. Mutlaka bütün Müslümanlara sorumlulukları hatırlatılacaktı. Ama buradaki hatırlatma biraz ne oldu? Peygamber hanımların hatırlatıldığı gibi olmadı. Müslümanların hatırlatıldığı konular doğru ameller çerçevesinde oldu. Ama peygamber hanımları eğri amellerle de uyarıldı. Allah'ın ayetlerinin aynı seyirde gelmesi ilginç değil mi? Yani bir seyir tutturdu asap Suresinde. O seyir içerisinde arka arkaya geliyor. Ard ardına gelen ayetler önce peygamber hanımlarına uyardı. Onlara birçok tembihler yaptı. Sonra konu, bütün Müslüman erkekler ve kadınlara yöneltildi. Yani Müslüman topluma şöyle dedirtilmiyor. Oh be yırttık. Bak, biz peygamber hanımları gibi uyarılmıyoruz. Biz onlardan daha özgürüz mantığını ortaya koydurmak İşin aslında Müslümanlar Allah'a, ilahlığına, dinine girerek özgürlüklerine kavuşmuşlardır. Artık Müslümanlar Allah'tan başkasına tapmayarak. Bütün yaratıkların Köleliğinden kurtulmuşlardır. Allah'a itaat edeceğini, kurallarına uyacağını söyleyen Müslümanların Allah'a verdikleri sözlere karşı özgür olacakları düşünülemez. Hendek Savaşı'nın ardından peygamber hanımları ve Müslüman toplum eğitimden geçirdi. Eğitimin konusu hayaslılık kavramı. Bu kavram içinde ele alınabilecek bütün ayrıntıları içeriyordu. Müslümanlar Medine toplumunun yöneticileri ve önderleri olarak umutsuz olamazlardı hayasızlık yapamazlardı. İnsanların geleceğini karartacak sözler sarf edemezlerdi. Hendek Savaşı'nın deformasyonu içinde başta peygamber hanımlarının duyguları, düşünceleri karışmış, Müslümanlar, Müslümanlar arasında sarsıntılar başlamıştı. O sırada Allah ayetleriyle hemen olaya el koydu. Mekkeliler Hendek'te bir şey yapamadılar, çekip gittiler ama geride kalan toplum ya tekrar gelirlerse, Bedir yaşandığı, umut yaşandığı, Hendek yaşandı. Hendek'te birbirine girdi, sınırlar çevrildi. Bütün Mekke ordusu Medine'yi kuşattı. Başaramadı gitti. Ya daha kuvvetli gelirse, ya bu sefer muhasarayı aşarsa gibi endişeler toplum içinde kaynaşmaya başlamıştı. Duygular karışmaya başlamıştı. İşte Allah ayetleriyle olaya el koyarak karışan tüm duyguları, davranışları yeniden düzenledi. İçinde yaşadığımız toplumda da Müslümanların duyguları bazen alabora olabiliyor. İşte Orta Doğu'daki olaylar. Bir zamanlar birlikte yürüyen, birlikte düşünen insanlara karşı insanları karşı karşıya getirdi. Sözler, suçlamalar öyle bir noktada ki insan şaşırıyor. İşte seçimler. Tevhidi Müslümanız diye ortaya çıkanlar, Kur'an'a göre hareket ettiğini ortaya çıkanlar, siyasi olaylarda yelpazeler gibi bir orada bir orada dolaşıp durdular. Ayetlerin etrafında birleşmesi gereken Müslümanlar değişik duygularda birleşmeye başladı. Ve neredeyse birbirine silah çekecek noktaya geldiler. Birbirlerini kurşunlayacak noktaya geldiler. Ayetler Müslüman toplumun temellerini bir kez daha tekrar ediyor. Bakın bir kez daha. Karışan duyguların temel kurallar çerçevesinde silinmesini, tamir edilmesini istiyor. Müslüman erkekler ve kadınlar.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 Bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırladı. Ve hüküm geliyor. 36. ayet. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yok. Her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Evet. Allah ve Resulü bir işe hüküm vermişse, inanmış erkek ve kadınlara düşen hükmü yerine getirmektir. Verilen hükmü tartışmak değildir. Eğer insanlar Allah ve Rasul'ün hükümlerini tartışıyorsa, tartışırsa Allah'a, Rasul'üne karşı gelmiş, sapıklığa düşmüşlerdir. Ayetlerin indirildiği dönemde Rasul yaşıyordu. Toplumun lideri, devletin kralıydı. Aynı zamanda Allah'ın Rasulüydü. Ancak bugün Rasul yok. O gün Rasul, toplumun lideri, devletin kralı olarak ayetlerin olmadığı yerde hükmedi. Olaylara ayetler doğrusunda hükmediyordu. Ayetlerin uygulanmasını sağlıyordu. Bugün ise Rasul yok, yaşamıyor. Elimizde Allah'ın kitabı, kitaptaki hükümler var. Ayetlerde Rasul'ün davranışlarıyla ilgili bilgiler var. Bunların yanında tarihten gelen Rasul'a ait olduğu söylenen bilgiler var. Bizler başımızda Rasul yokken nasıl davranacağız? İşte bu konuda henüz Müslümanlar bir birlik içinde değiller. ...farklı düşünceleriyle birbirlerini suçluyorlar. Allah Resulü'nün hükümleri, örnekliği konusundaki tartışmalarıyla ayetleri unutuyorlar. Halbuki önlerinde uygulamaları gereken ayetler var. Müslümanlar Allah'ın ayetlerini hayatlarında uygulamayı bırakarak... ...Rasul'ün örnekliği, sünneti, hükümleri konusunda tartışıyorlar. Halbuki Allah ayetlerinde öncelikle kendi hükümleri etrafında birleşmelerini istiyor. Onlar Allah'ın hükmettiği yerde başka hüküm veremezler... Kim Allah'ın hükümlerine karşı çıkmışsa sapmıştır. Hani desek ki kardeşim, Resul yok şu anda. Başımızda da Resul hükümran değil. Bu ayetlerin indiği dönemde Resul toplumun lideri devletin kralıydı şimdi yok. O nedenle aramızdaki tartışmaları bırakalım. Gelin ayetlerin hükmüne uyalım desek, hepsi bir olur, olmaz derler. Neden? Önce şu sünnet konusunu bir öğrenelim, Resul'ün örnekliği konusunu halledelim derler. Niçin? Niçin sorusunun altında yatan anlam aslında büyüktür. Niçin sorusunun altında, gerçekte insanların Allah'ın hükümlerine tabi olma konusunda samimiyet testinde başarısız olduklarıdır. Resul'ün örnekliği veya sünnet kavramı tartışmaları bahane edilerek, veya mezhepler veya tarikatlar veya şunlar veya bunlar bahan edilerek aslında ayetlerin hükmü uygulamadan kaldırılmıştır. Dikkatinizi çekiyorum. Kısır tartışmaların gölgesinde Allah'a, Resulüne karşı gelinmiştir. Bu durum ne yazık ki günümüzün özeti olarak hayatımıza renk atıyor. Allah ayetlerinde devam ediyor. Ashab Suresi 41-48 Müslümanların yapacaklarını anlatıyor. Ey inananlar! Allah'ı çok zikredin.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 ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak Allah'tan büyük bir mükafatı ereceklerini müminlere müjdele. kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerine aldırma. Allah'a güvenit dayan. Bekil ve destek olarak Allah yeter. Müslümanların nifak içinde olanlara uymaması Allah'a kesin bir imanla bağlanarak ayetlerin hükmüne uyulması istenmektedir. İşte tam burada bizler ne durumdayız? Konuya ciddiyetle yaklaşıp kendimizi elden geçirmek zorundayız. Başkalarına değil, bizlerin en büyük hatası başkalarını elden geçiriyoruz. Bizler kendimizi elden geçirmek zorundayız. Bilgilerimizi, düşüncelerimizi, inancımızı, yaşamımızı, samimiyetimizi elden geçirmek zorundayız. Değilse nifak içinde olmakla olmamak arasındaki farkı anlamış olmayız o zaman. Müslümanları değişik açılardan eğiten Allah, Azab suresinin içerisinde konuyu başka bir alana çekiyor. 60 ve 62. ayetlerde şöyle diyor. 60, 61, 62. Andolsun iki yüzler, kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kötü haber yayanlar vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz.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 şehirde kötü haber yaymaktan vazgeçmezlerse, seni onlara musallat ederiz. Niçin söylüyor Allah bunları? Demek ki Hendek Savaşı'nın ardından büyük bir deformasyon var. Sürekli laflar üretiliyor, sürekli. Önce bu laflar üretilirken, Allah Peygamberin hanımlarını bu havanın içerisinden çekti. Onlara sert bir uyarı göndererek. Sonra Müslümanları çekmeye çalışıyor ve sonra bu laflar devam ediyor. Kalplerinde nifak olanlar, ikiyüzler, sahtekarlar bunları devam ettiriyor. Bu sefer Allah rastlığına diyor ki biz seni onlara musallat ederiz. Onlar aranızda az bir zaman kalabilir. Hepsi lanetlenmiştir. Yakalanır ve öldürülürler. Allah'ın kanunu budur. Şimdi bu ayetler üzerinde düşünün lütfen. Lüzumsuz tasarımları bir kenara bırakın. Allah'ın dini İslam. İslam, barış, esenlik, huzur demek. İslam, insanları barışa, esenliğe, huzura davet ediyor. Ama bakıyoruz, ayetler bir toplumun yok edilmesinden söz ediyor. Yakalanıp öldürülmesinden söz ediyor. Bu kuralın asla değiştirilemeyeceğinden söz ediyor. Müslümanlar toplumda huzuru, barışı, esenliği sağlamak için yola çıkacaklardı. İnsanları öldürmek değil, yaşatmak isteyeceklerdi. Ama bu ayetler farklı bir şey söylüyor. Ey Müslümanlar! Sizin sağlamak istediğiniz barışı, huzuru, esenliği bozanlar varsa, toplumdaki birliği ve beraberliği bozanlar varsa, Allah'ın yasakladığı nifakı yayanlar varsa, onları uyarın. Onlara engel olun. Ama onlar vazgeçmiyorlarsa, nifaklarına devam ediyorlarsa, onları yakalayın ve öldürün. Bu şiddetli ve kesin bir emir. Allah'ın hükmü budur. Asla değiştirilemez. Bunu yapmazsanız, Fitne, nifak sizi yıkar, sizi yok eder. Onun için fitnenin, nifakın kökünü kesin bir şekilde kazıyın, diyor Allah. Ve Resulüne ne diyor? Biz seni musallat ederiz. Kime? Onların başına. Yani fitne ve fesat içinde olanlara, münafıklara, kafirlere, Allah düşmanlarına seni musallat ederiz. Onların başına bela olursun. Onları aranızda tutmazsın. Yakaladığın yerde öldürürsün. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları doğrusunu düşünen Müslümanlar bu ayetleri anlayabilir mi? Günümüzdeki humanizmden etkilenerek önce insanlık diyen Müslümanlar bu ayetleri anlayabilir mi? Günümüzde işi gücü para kazanmak olanlar, orada burada boy gösterip süslü, şatafatlı görüntüler sergileyenler, dünya zengin olmak isteyenler bu ayetleri anlayabilir mi? Günümüzde bazı Müslümanlar şöyle diyerek yola çıksa biz Allah düşmanlarına karşı savaş açtık. Kim onlarla beraber ise aramızda nifak çıkarıyorsa onları yakalayıp öldüreceğiz. Böyle bir durumda içimizden hangi Müslüman elbette böyle yapmanız gerekiyor diyecektir. Çünkü münafık dediğimiz zaman ne, göre, ne aklımıza gelecek? Münafık dersek ne aklımıza geliyor? Görünürde Müslüman aklımıza geliyor. Dikkatini çekiyorum. Münafık dediğimiz zaman görünürde Müslüman. İnsanlar onları Müslüman olarak görecek. Ama birileri onların nifakından, onların münafıklığından Rahatsız olup başlarına bela olacak ve bu ayete göre gidip onları öldürecek yakaladığı yerde. Görünüşte Müslüman Müslümanı öldürüyormuş olacak. Ayetlere göre tahlil etmezse. Görünüş böyle olacak nazarda. Böyle bir durumda içimizdeki Müslümanlardan ne kadarı öyle şey olur mu? Böyle bir eylem cinayet olur, canilik olur. Müslümanlar kan dökücü olarak tanımlanır. Böylece dünyada Müslümanların görüntüsü caniler, katiller olarak anılır diyecek. Kaç kişi böyle diyecek Müslümanlardan? ayetlere dikkat etmeden iyi düşünün. Allah'ın hükmüne uyacağını söyleyen Müslümanlar, duygusal konuşmalarıyla, tavırlarıyla Allah'ın hükmüne uymuş olacaklar mıdır, yoksa olmayacaklar mıdır? Elbette bu hükümler Allah düşmanlarını, içimizdeki münafıkları rahatsız edecektir. Çünkü Allah Müslümanları Allah düşmanlarının, münafıkların başına musallat etmektedir. Bu ayet anlayan Müslümanlar Allah düşmanlarının münafıkların tepesine bineceklerdir. Onları ya sürüp çıkaracak, ya da yakaladıkları yerlerde öldüreceklerdir. Ta ki, tövbe edip İslam'a teslim olsun, Allah'a olan düşmanlıklarından vazgeçsin ve münafıklık yapmasınlar. Müslümanlar, Allah'ın bu ayetlerini bugün uygulasalar, dışarıdan görüntü şöyle olacaktır. Müslümanlar, Müslümanları öldürüyor. Sizce, gerçekten Müslümanlar, bu ayetler doğrusuna hareket etseler Müslümanlar Müslümanları öldürüyor mu olacaktır? İyi dikkat edin. Hendek Savaşı'nın arkasından gelen bu ayetler aslında sadece o güne değil, bugüne de bir ışık olarak bize gelmektedir. Evet arkadaşlar, Hendek Savaşı ve arkasındaki onu yorumlayan, onu değerlendiren ayetleri böylece bitirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki haftalar daha sonraki savaşlara ve daha sonraki olaylara İnerek Resul'ün örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumlarımıza devam edeceğiz. Ayetlerin ışığında, tarihi verilerin ışığında devam edeceğiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı üzeriniz olsun.